Devam edelim. Telefonumuz var. Alo. Alo. Huri Hanım hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hocama bir soru soracaksın. Buyurun. Kadınların evde sesli Kur'an okuması mekruh mu? Kendi evinde. Başka sorunuz var mı? İşte bu benim kafama takıldı. Hı hı. Eşime kadınların evi, evde sesli Kur'an okuması mekruh demiş bir mezun hoca komşumuz vardı. Hı hı. Ben şimdi evimde kendim sesli Kur'an okuyamam mı? Teşekkür Onu ederiz. öğrenmek istiyorum. Hayırlı akşamlar diyoruz efendim. Hanımlar evde tek başlarına e, sesli olarak Kur'an-ı Kerim okuyabilirler mi? Öncelikle şunu söyleyelim. Hanımların sesi, günlük hayattaki kullanmış oldukları normal sesleri e, mahrem değildir. Yani İster kendisine mahrem olan erkekle konuşsun, isterse kendisiyle evlenmesi caiz olan bir erkekle konuşsun, günlük hayattaki normal standartta, normal tonda konuşmaları kadının sesi mahrem değildir. Burada hiçbir sıkıntı yok, konuşabilir, bu caizdir. Peki, mahrem olan ve doğru bulunmayan dindeki ses hangisidir? Hanımefendinin sesine ton vererek nameli bir şekilde adeta müzik okurcasına, hı hı. müzik icra edercesine yapmış olduğu sesidir. Bu sesi nedir? Eğer yabancı insanlar bunu duyacaksa, kendisine nikahı düşen, kendisine evlenmesi caiz olan bir insanlar bunu duyacaksa, bu ses müzik de olsa helal olmaz. Kur'an-ı Kerim okusa da uygun olmaz. Hı hı. Dolayısıyla da hanımefendi mahremlerin duyacağı bir yerde, sesini ne yapacak? Kendisi ayarlayacak. Kendisi ayarlayacak. Odada okuyorsa odadaki hanımefendilerin dinleyeceği kadar diğer o eve veya komşunun evine ulaşacak kadar yüksek sesle ne yapmayacak? Okumayacaktır. Hı hı. Bu çerçeveyi çizdikten sonra hanımefendi evinin içerisinde sesi diğer komşulara gitmeyecek derecede yüksek olmadığı müddetçe eşinin, çocuklarının anne babasının yanında sesli Kur'an-ı Kerim okumasında hiçbir sakınca yoktur. Hmm. Hiçbir sakınca yok.